Hayır. İyi akşamlar. Hayır, akşamlar. Esselamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü. aleyküm selam. Ebeden, daiman, kamilen, ketiren, ketiren, ketiren. Çok Buyurun. teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Biz teşekkür Çok yararlanıyoruz. Bir sorum Hı. olacaktı benim. Buyurun. Mersk giydiğimiz abdestliyken mers giydim. Evet. Ama abdestim daha herhangi bir abdestimi bozmadan ben meslimi tekrar çıkardım. Tamam. Çıkarınca abdestim bozulur mu bozulmaz mı? Evet abdesti evet. bozulacak herhangi bir hareket yapmadınız. Harika. Yapmadım. Meslimi giydim. Tamam. Abdest aldım meslimi giydim. Hı -hı. Abdest meslimi dışarı çıkacaktım. Ayakkabım olmadı. Hı -hı. Çıkardım. Tamam. Abdestim bozulur mu bozulmaz mı? Teşekkür ederiz efendim. Evet. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Buyurun hocam. Evet. Evet abdestli olarak ayağa giyilen mestin iş görmeye başlaması için tınak içinde. ayak mest ayağımızdayken abdesin bozulması lazım. Abdest aldık, mesti ayağımıza giydik. 24 saat abdestimiz bozulmadı. 23. saatte, misal söylüyorum. 23. saatte ayağımızı çıkardık, tekrar giydik. Mesti çıkardık, tekrar giydik. Hiçbir şey sanki mesle ayağımıza hiç giymemiş gibiyiz. Hmm. Giyip çıkarmamış gibiyiz. Dolayısıyla mes ne zaman fonksiyonel iş görür hale gelir? Abdest aldıktan sonra ayağımıza mesle giyip mes ayağımızdayken abdestimiz başka bir şekilde bozulursa işte Ondan itibaren biz müddeti sayıp abdest alıp şey yapmaya başlayacağız. Hmm. Onun üzerine. Dolayısıyla, o süre abdest bozulunca başlıyor. Tabi yani hmm. o süre gusülün süresi abdest bozuldu dediğimiz andan itibaren başlar. Dolayısıyla mes ayağımızda abdest olarak giyildikten sonra abdest tabi bir şekilde bozulmadığı sürece mestin ayağımızdan 50 sefer olsun girip çıkması problem olmaz. Sanki yeni hmm. giymiş gibi olur. Süre zaten başlamamış. Tabii en son giydikten sonra abdest bozulursa o andan itibaren mes'in süresi de başlamış. Evet. <Gülüyor>